zamansız This then is stereophonic sound. Sound in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. Evet Burçak Konukman'la zamansız köşesi. Alo Burçak. Ah, merhaba Gözde. Merhaba Burçak. Ee, şu an bir sorun yok sanırım. Bağlanabildik biraz önce bir sorun olmuştu. Evet. Küçük bir teknik aksaklık. Ee, sizin köşeye sızmış bulunuyorum. Ee, zira bugün sen Borusan Müzik Evi'ndesin bir açılıştasın şu an. Evet. Ee, bir sergi açılışı What I Love herhalde neyi seviyorum diye mi çevireceğiz nasıl bilmiyorum. Necmi Sönmez'in küratörlüğünde 10 genç sanatçı denmiş. Ee, sergi açıldı bugün açılışı daha doğrusu yarın gezmek mümkün olacak. Ee, senden alalım bilgileri nasıl orası nedir? Ee... Şu anda ilk defa bir sergi açılışında canlı yayın yapıyoruz. Evet. Bugün Ferhat Özgür beni kırmadı. Benimle birlikte bu sergiyi En azından program içerisinde e, anlatmama e, yardımcı olmayı kabul etti. Hı hı. Teşekkürler e, diyorum kendisine şu anda. Sergi'ye girdiğinizde e, karşınızda ilk, ilk, ilk başta çıkan İlke Yılmaz'ın çalışması. E, şu anda sergi alanındayız ve İlke Yılmaz'ın e, Yılmaz çalışması ile birlikteyiz. Hı hı. İsterseniz hemen Ferhat Özgür'e bu konuya hakkımdan düşündüğünü söyleyebilirim. Aa, merhabalar, Ç. Şey Yılmaz'ın bir heykelin önündeyiz şu an. Ben serginin ne tür bir içeriği olacağını, ne işler olacağını bilmeden geldiğim için aslında benim için de bir sürpriz oldu. ve Bu bir heykelin önündeyiz. Bu heykel e, yaklaşık evet, 1.70 boylarında tipik bir Anadolu kadınını gösteriyor. Ee, çok çarpıcı bir heykel açıkçası, biraz ironik. Kendi içinde metaforlar taşıyan, farklı anlamlar taşıyan bir heykel. Biraz dokunmak istiyorum, dokunma izin var mı yok mu bilmiyorum ama evet, galiba alçı döküm bir heykel. Gerçekçi özellikle ağır basan bir heykel. Ee, kırmızı bir önlük giymiş bir, küçük bir Anadolu kadını görüyoruz. Başörtüsü var, başörtüsünün etrafında Ee, belki sistemeli oyalar olan yani oya işlemini başarışı takmış ve buradan elinde bir şey tutuyor ama aslında eli boş ama bize coğab bir ifadeyle bakıyor ilginç bir heykel yani belirli ve belirsizlik arasında duran bir heykel ee, buradan ilerliyoruz evet şimdi bakalım hangi işin Zeynep önündeyiz şurada Zeynep Bela Zeynep Belen'in evet, Belen <gülüyor> 1-2-3-4-5 6, 7, 8, 30, 10, Küçük çeşitli boylarda bir foto enstelasyonun önündeyiz. Bu işi mutlaka görmenizi salık veriyorum. Bu iş aslında panoramik bir İstanbul fotoğrafı. Dense de İstanbul'daki aydınlatma dükkanlarının muhtemelen de Şişhane Galata civarındaki aydınlatma dükkanlarının vitrinlerinin fotoğrafını içeriyor. Ee, bir anlamda bu Galata'daki aydınlatma dükkanlarının panoramik E, portreleri diyebiliriz ama İstanbul üzerinde de bilgi veren fotoğraflar e, ilginç, sevimli e, ve bütün fotoğrafların ortak özelliği zannederim bir eze, gece çekilmiş olması güçlü bir ışık gölge ilişkisine dayanan e, aydınlatma dükkanlarının fotoğrafı bize İstanbul hakkında tahminli panoramik bilgi sunmakta buradan galiba 3. kata çıkacağız 5. kata çıkıyoruz Borusan'ın Evet, beşinci kata doğru çıkacağız. Yalnız burada sergiyi gezmek istiyorsanız eğer e, e, asansöre bilip beşinci kata çıkmanız gerekiyor. Ama bu asansör her zaman size doğru yolu göstermiyor. Çünkü eğer yukarıdan biri e, başka bir kata, katta olduysa, yani o kattan bir tuşa bastığında o kata kendiniz bulabilirsiniz. Mesela şu anda biz ikinci kata çıkıyoruz. Alo. Evet Hı -hı. ama... E, e, o ya... 5. kata <gülüyor> çıkmış. Asansöre bindik. 5. katta kimse bilmedi. Asansörde. Şeyin. Bu anlamda asansör açısından beni hep zorluyor. <gülüyor> Ama sorun değil. Şu anda asansör devam ediyor. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kokteyl alanı vardı. Kokteyl alanında asansörün <gülüyor> inenler var ve 5. katı doğru devam ediyoruz. Evet, bu sergi Bursa Müzik, e, Bursa Art Center'ın yıllık ikinci sergi, e, yıllık e, sergisi, e, şu toplamda da 3. sergi olduğu için, e, 3. sergi The Love ismiyle birlikte açıldı. E, küratör Necmi Sönmez tarafından bu sergi hazırlandı. Bursa Art Center'da rezidans eee sanatçı olarak çalışan 10 genç sanatçının e, son dönem ürettikleri işleri bu sergide izleyiciler görebilirler. Hı, hı. E, saygide birinci yani giriş katı beşinci katta beşinci katta işleri görebiliyorsunuz. Ee, ve biz beşinci kata şu anda varmak üzereyiz. Bu asansörden dolayı beşinci kata varmak çok zor. Evet. Şu anda bir kalabalık var. Ben e, çok fazla sizi uzatmadan e, telefonu Ferhat veriyorum. Evet. Her ne kadar e, ayrım yapmasak da ben Şimdi bu sergide nispeten açılış öncesi de gezmek fırsatım olduğu için bu serginin kanımca en sevdiğim parçalarının birinin önündeyim. Burçak Konukman'ın bir, bir video enstelasyonu, video performans, video enstelasyonu diyebiliriz. Video performansının önündeyim. Bu işi gerçekten çok sevdim. Kendimce de yakınlıklar buldum biri Çünkü sanat marketini çok iranik, metropolik dillerle sert bir dilde eleştiren Yaklaşımlarla sert bir dilde eleştiren bir yaklaşım var. Geri planda İstanbul görüyoruz. Teras katında bir oyuncu görüyoruz. Üstüne çeşit çeşitli kıyafetler giyiyor. Şimdi gizli kıyafet No Market adlı. Biraz saldırgan içeriği olan artık market bokuna hayır diyebileceğimiz saldırgan içerikli bir iş. Ve bir süre sonra bu figür terastaki yemek masasının önünde... ...nasyonelist bir doğaçlama marşı tekrarlamaya başlıyor kendince ve bir eliyle de göğsünü sürekli vurarak ama fonda bir İstanbul manzarası görüyoruz. Kaçırılmaması gereken bir iş bende. Benim dergide en etkili bulduğum işlerden bir tanesi ve bu iş aynı zamanda Gökçe Sıvari'nin değil mi? Şimdi Gökçe Sıvari'nin en silahlarıyla bir sinerji yaratıyor. Güçlü bir paslaşma kurulmuş burada Göpçesivari bir e, duvar enstelasyonu Yaratmış bu duvar enstelasyonunda e, Slogan, motyalılar var Yazılar var e, Daha çok e, anti militerist Polis devleti, korku cumhuriyeti e, Bir anlamda militarist ve Baskıcı güçlere karşı Sanatçının duruşunu gösteren e, Desenleri e, Duvar yazılarını e, Bir anlamda gösteri tabelalarını Gösteri gösteren e, bir iş. Bu gösteri tabelalarında bir anlamda fan kartlarda direkt olarak polis devletine karşı bir duruş veriyoruz. Siyasal içeriği çok güçlü bir iş. Ve şimdi ee, Asena Hayal'ın e, bağışıklık adlı e, ses en engelleştirmesine kulak veriyoruz. Şimdi e, telefonu şu anda sergi alanında bulunan Asena Hayal'ın işinin e, içine yerleştiriyoruz. Çalışıklık adlı e, eserden sonra e, Berkel Tuncay'ın e, çalışmasına e, bakıyoruz. E, Berkel Tuncay e, yeni medya sanatçılarından e, kendisi. Residence Art e, Center İstanbul'a e, son dönemlerde kısımlı sanatçılardan biri kendisi. E, çalışma, iki tane çalışması bulunuyor burada. E, çalışmasının ismi e, Corrupted Family Portage. Aslında e, teknolojiyle birlikte e, bazı hataların sonucunda e, neler görebileceğimizi e, kanatçı kendi yeni medya tekniğiyle birlikte e, karşımıza sunuyor. E, zamanımız ne kadar kaldı? Gözde orada mısın? Evet buradayım Burçak. E, esasında da e, zamanımız var. Ne Beş, altı dakika ya da tabii sana tamam. da bağlı ee, devam şimdi ediyoruz. Şimdi e, üçüncü kata ineceğiz Hı -hı. ve geri kalan çalışmaları gezmeye devam edeceğiz. Ee, evet. evet şu anda. Bu arada şu beşinci anıyorum. kattaki geçip, çalışmaları bir ediyoruz. hatırlatalım istiyorsan. <gülüyor> Gökçe Süvari, e, Burçak Konukman, Berkay Tuncar ve Asena Hayri'nin işlerinden bahsettiniz. Şimdiye kadar beşinci katta. Evet. Evet. Yani e, <gülüyor> Evet. Şimdi 3. 3. 3. katta eee geri eee sergi katından sanatçılardan Yağız Özen'in özür pardon Yağız Özgin'in uh, asansör çalışmadığı için yangın merdiveninden iniyoruz. Özge Enginöz'ün sesim balket Özge Şahki şu anda uh, yangın merdivenindeyiz. Eee uh, Özge Enginöz'ün Evrim Kavcar'ın e, çalışmalarından e, bahsedeceğiz. Burçak. Şimdi, Burçak beni duyuyor musun? musun? Ee, ben duyuyoruz. Son dediklerini duyamadık esasında. Bir kere daha tekrarlayabilirsen. E, Evrim Kavcar, hı hı. E, Özge Enginöz'ün çalışmaları 3. katli yer alıyor. Hı hı. Şu an ara katlı olduğum için belki sesim gelmiyor olabilir. Şu an sorun yok. Şu gayet anda nasıl? Iyi. Şu an gayet iyi. Tamam. Ee, canlı yayında yaptığımız için bu işi e, bu tür teknik <gülüyor> e, aksaklıkları çözme şansımız pek yok. Evet, evet ama çok evet. aksaklık da yok. Yolunda her şey. Evet şu anda sergi alanına tekrar vardık. Hı -hı. Ee, burada yani üçüncü katta e, e, Evrim Kavcar'ın, Yağız Özge'nin ve Elif Öner'in ve Özge Engin Öz'ün çalışmaları var. Ben şimdi çok fazla uzatmadan Ferhat Hoca'ya mü müzeyin modern çalışmasını veriyorum. Müzeyin modern çalışmasıyla ilgili kısa bilgi vermek gerekiyorsa müzeyin modern daha önce Elif Öner'in bir önceki sergide yaptığı çalışmanın devamı müzecik tartışmasının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde Elif Öner yarattığı sanal ile birlikte müzecilik kavramını sanat medyum olarak interaktif şekilde ele alıyor. Aslında bir yandan müzey E, Elif ve e, birçok sanatçının da iş başvurusunda bulunduğunu söyleyebiliriz. Ya da sanat yönetimi mezunu olan insanların. Elif'in çalışmasının hemen karşısında Yağız Özgen'in çalışması bulunmakta. Yağız Özgen de yeni medya sanatçılarından biri. Peki, ne diyor? <gülüyor> Bu, Yağız Özgen'in çalışması da benim dergide çok ilginç bulduğum çalışmalardan bir tanesi. Aslında tamam, iki tane... İki tane orta boy yağlı boya tuvalin ve Bu tuvaller gerçekten yalın, basit, az malzemeleri kullanarak e, ne kadar güçlü, çeşitli farklı izlenimler yaratılabileceğine ilişkin e, örnekler sunuyor. E, 8 bayitlik renk paletlerinin girdilerinden oluşuyor bu iki tuval. Yan yana iki tuval görüyoruz. Bu tuvallerde çeşitli renk kuramalarının, Kırmızının, yeşilin, kahverenginin, sarının, grinin e, açılımlarını görüyoruz. Farklı derecelendirmelerini görüyoruz ama o, ortaya aslında kendi içinde evrilen e, bir tür derinleşen ileri geri hareketlerin tek bir yüzey üzerinde düzlemsel gibi görülse de aslında kendi içinde derinleşen tutmanlaşan e, bir uzay atmosferi, bir uzay, bir uzamsal bir izlenim e, yaratıyor e, burada Yavuz Özgen e, son derece titiz bir işçilik var bunun karşısında çaprazında hemen bir sürreel bir fotoğraf görüyoruz bu fotoğrafta Özge Engin Göz'ün çalışması bir aile fotoğrafı bu var burada <gülüyor> tamamen evet. çalakalem çıkmış bir aile fotoğrafı var nasıl e, serigrafi fotoğraf tekniğini serigrafi baskı tekniğini kullanmış sanatçı burada ancak boyasal müdahaleler de var Eee İndus sanatının bu tipik aile fotoğrafı tarafını en önemli özelliği tamamen yüzlerin birbütün kapatılarak bir bir anlamda bir bir yani hayvansal detaylar, ee, çeşitli doku detaylarıyla portreler yerine, bize bakan portreler yerine ee, aslında tanımsız yüzlere dönüştürmesi söz konusu. Dört figür görüyoruz. Bu bir aile fotoğrafı ama figürlerin yüzleri Çok ilginç şekillerde porteler bambaşka izlenimlere devrilmiş durumda. İlginç bir çalışma. Evet bu serginin bir başka çok çarpıcı çalışması. Benim birkaç sergide de birlikte çalışma şansına e, eriştiğim Evrim Kavcar e, meslektaşımın ilginç bir çalışması. Büyük bir mekanda çalışması. E, Büyük bir mekanda ancak çok minimal ve kuvvetli bir yerde Estaban adlı bir sıçanın, bir farenin e, ölmüş can çekişmekte olan e, bir ifadesini görüyoruz. Bu ifade bir heykelle e, dile getirilmiş. Estaban adlı fare, lavun faresi artık yerde son nefesini vermekte bir heykel olarak tam tepesindeki e, bir tanesi animasyonda, video animasyonda da Estaban'ın direniş mücadelesini görüyor. Estaban yolunu aramaya çalışıyor. Ee, ve duvarda da bir yazı var. minik bir yazı. Estaban bir lağım fareçidir. ibaresini içeriyor. Şiddetle görmenizi tavsiye ettiğim bir video enterasyon. Evet. E, muhtemelen programımızın sonuna geldik. Şu anda. E, Estaban e, katılıyor elimde. Estaban'ın kendisi elimde. Kendisini görüyorum şu anda Ve animasyonun karşısında e, Programda kalan zaman kadar e, Zıyla Şu andaki benim duyduğum sesin dışındaki Gürültüyle birlikte tele, programı Kapatmak istiyorum Zaman e, sıkışısındaydık bu hafta Arsantır 3 serki Vodaylı Dalı gezdik Ferhat Özgür bize eşlik etti Ve şimdi Söz Estavan'da zamansız This is stereophonic sound. Sound sculpted in space. Ocak konukmanla güncel sanat konuşmaları be hey. the yeah. if free Cat Power dinledik. Zamansız köşesinde ilginç bir e, deneyim yaşadığımızı söyleyebiliriz. Görsel sanatları işitsele çevirdi. Burçak Konukman onun konu, konu Ferhat Özgür'dü. 21 Mart'a kadar devam edeceğini e, hatırlatalım. Bu arada Vatayla sergisinin Borusan Müzik Evi'nde gezmek mümkün olacak. Şimdi Efektif Bas'a geçeceğiz. Volkan Ağar ve Utku Göker Küç'ün sunduğu Efektif Bas'a. Fakat öncesinde bir Cat Power parçası daha gelsin. Yine aynı albümdeyiz. 2003 yılındaki You Are Free'den Shaking Paper. Müzik Samansız. This then is stereophonic sound. Sound sculpted in space. Bucak Konukman'la Güncel Sanat konuşmaları. Açık Radyo program destekçisi olun